Amma ba'd fa istaqal hadithu kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhtafatuhha wa kullu muhtadatatin bid'ah wa kullu bid'atin amma Değerli kardeşlerim bu hafta inşallah geçen hafta gördüğünüz geçen sohbetimizde anlattığımız Ebu Talip ve Hatice radıyallahu anha'nın vefatından bu olaylardan çıkartılacak dersleri göreceğiz inşallah. Birincisi ölüm anında, ölüm anında şehadeti telkin etmek, La ilahe illallah'ı telkin etmek, ölecek kimseye, ölmek üzere olan kimseye sünnettir. Bu aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasının vefatı esnasında hem de müşrik bir amcası. İman etmemiş henüz. Ve iman etmeden de geçen hafta söylediğimiz gibi iman etmeden de müşrik olarak ölmüş bir amcası. Aleyhisselatü vesselam onun ölümü geldiğinde ölüm esnasında onun yanında bulunuyor. Ve ona şehadeti yani Allah'tan başka ilah olmadığına ve Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da onun elçisi olduğuna şahadet etmeyi, yani İslam'a girmeyi telkin ediyor. İşte bu telkin, telkin kardeşlerim, ölüm anında eğer bir kimse söylerse, onun hüsnü hatime ile, yani güzel bir sonla hayatını sonlandırdığı, noktalandırdığı anlamına geliyor. Bu alametlerden bir alamet. Onun için Aleyhissalatu vesselam Müslüm'ün sahihinde gelen Ebu Hüreyre ve Ebu Sa'id radıyallahu anhuma'dan gelen bir hadiste diyor ki: "Lakkunu mevtakum la ilah illallah." Ölülerinize la ilahe illallah telkin ettiniz. Ölmek üzere olan kimseler kastediliyor Bir başka lafızda bir başka lafızda hadiste gelen bir lafızda ki bu İbni Hibban Rahmetullah aleyhi'nin ziyade ettiği bir lafızdır. Bu da sahihtir. Men kana ahiru kalamhi la ilahe illallah inde'l meyt dakhala'l cenne. Kimin diyor ölümü esnasında son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer. Yevmen mined dehr günlerden bir gün Günlerden bir gün cennete girer. Ve in esâbehu zâlike mâ esâbeh. Velev ki ona daha önceden bir takım şeyler isabet etmiş olsa bile. Allahu Ekber. Bir insan son anında la ilahe illallah derse hem de bunu gerçekten iman ederek söylerse önceden ne yaparsa yapsın. Subhanallah. Ne yaparsa yapsın. Nasıl bir iş başına gelirse gelsin. Günlerden bir gün cennete girecektir diyor. Ne demek bu? Bu La İlahe İllallah'ı söylemenin faziletidir. La İlahe söyleyen bir kimse, gönülden, gönülden söyleyen bir kimse, iman ederek söyleyen bir kimse, ne kadar günah işlerse işlesin, eninde sonunda cennete girecektir diyor. يَوْمَنْ مِنَ الدَّهْرِ diyor bakın, hadis o kadar açık ki, bu tekfirciler için tam bir reddi olacak hadis biliyor musunuz? Birilerini cehenneme dolduran, küfre nispet eden kimseler için birebir bir hadis. Ehli kıbleyi Müslüman olduğu halde cehennemlik yapan, kafir ilan eden bir takım kimseler için tam delil olacak. Onların aleyhine delil olan bir hadis. E son anında la ilahe illallah dediği zaman bir insan... Ölüm iyice böyle boğazına dayanmadan, aklı başındayken La ilahe illallah dediğinde günlerden bir gün cennete girecektir. Diyor. Tam bir müjde bu. Bu Aleyhisselatü Vesselam'ın başka hadisleriyle o kadar çok destekleniyor ki hatırlayın hadisleri. Han diyor ya artık cehennemde Şefaat edicilerin şefaat etmesiyle hiç kimse kalmamıştır. Ve en son Rabbul Alemin şefaat eder. Ve kalbinde imandan hardal tanesi ağalığında olan kimseleri cehennemden çıkartır diyor. Allahu Ekber. Yani hiçbir şey yoksa kimse, bir insanda salih amelden İslam'a ait bir şey La İlahe illallah söylemişse... Ölmeden önce. Bunun ke kelamı, sözü noktalanmış ise inşallah cennete girecek. Tabi bunu söyleyebilmek için bir takım şeylerin yapılması gerekiyor. Bunun nasip olması için ön bir hazırlık lazım. Bu önemli. Allah Azze ve Celle'nin bu kelimeyi kime nasip edeceğini bilmiyoruz. Ebu Talib'e nasip etmedi. Bize nasip etmesini istiyor isek o kelimenin gereğini yapmamız gerekiyor. Bir hadis Aleyhisselatü Vesselam Miftahül cennet La İlahe illallah. diyor. Cennetin anahtarı La İlahe İllallah. Evet. Cennete girişi için La İlahe demek gerekiyor. En önemli söz bu. Ama bu anahtarın dişleri vardır diyor. Salih insanlar. Bu anahtarın şimdiki manada şifreleri var. Bu şifreleri bilmek gerekiyor. Bu şifrelere göre ...bu dişlere göre hareket etmek... ...ona göre yaşamak gerekiyor ki... ...cenneti elde edebilelim. Bir başka hadiste... ...Tabarani'nin rivayet ettiği... ...Ebni Mesud radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste... ...aleyhisselatu vesselam... ...lakinü mevtakum la ilahe illallah... ...ölülerinize... ...yani ölmek üzere olan kimselere... ...la ilahe illallah tel telkin edin. İman eden bir kimsenin... ...ruhu diyor canı... ...ter gibi çıkar. Ama kafir bir kimsenin canı ise böyle avutlarından yanaklarından tıpkı çok affedersiniz eşeklerin canının çıktığı gibi çıkar diyor. Allahu akbar ama iman eden bir kimsenin canı böyle ter gibi bir sızıntıyla çıkar diyor. Yani kolaylıkla çıkar manasına geliyor. Allahu teala hakiki manada iman edenlerden eylesin. Son anını böyle kolayca cana çıkanlardan eylesin. Evet. Ölüm melekleri, uzunca anlatılan bir hadiste ölüm melekleri gelir ve ölmek üzere olanın yan tarafına otururlar. Ölüm meleği ve yardımcılara daha doğrusu. Eğer sait bir kimse ise mutlu, İslam'a göre yaşamış, salih bir amel işlemişse, ey tertemiz olan nefis Allah'ın rahmetine çık denilir ona. O da ondan dolayı, bu emirden dolayı, ecelinin gelmesine takip işte çıkar. Ama kolayca çıkar. İşte bu mümin, iman eden ve salih amel işleyen kimseyle kafirin arasındaki fark kardeşler. Allah imanımızı muhafaza etsin. Sonra, ölüm esnasında, ölüm esnasında, Orada bulunan kimseler hayır söylerler. güzel şeylerden bahsedenler çünkü melekler hazırdır o anda. Hani dedim ya biraz önce. Melekler gelir ve hazır olurlar. Ölüm meleği ve yardımcıları ve başka bilmediğimiz melekler de var. Vallahu alem. Ve onlar orada konuşulan sözlere amin derler. Eğer kötü bir şeyler konuşulursa, aleyhine ve dua işte onun, onun içinde amin derler. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir mevzu. Ölmek üzere olan ve öldükten sonra içi hemen ölünün arkasından konuşulacak sözlere çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu ölmek üzere olan kimsenin yanında yapılacak bir adaptır. Hakeza hasta içinde. Çünkü melekler amin diyorlar. Ne dediğine insanın dikkat etmesi gerekiyor. Burada bir diğer de konuya daha e, açıklık getirmek istiyorum. Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste İkra'u Yasin Ala Mevtakum Yasin suresini Ölülerinizde Ölmek üzere olan kimselere Okuyun hadis. Bu hadis Ebu da ve diğer hadis kitaplarında Kayıtlıdır. Ancak bu hadis Sahih değildir kardeşlerim Muhaddisler Bunu zayıflamışlardır Dolayısıyla Bu hadise göre amel edilmez zayıf bir hadise göre amel edildiği zaman Allah korusun aleyhisselatü vesselamın yapmadığı, söylemediği bir şeyi söylemiş konumuna geliriz ki bu da çok tehlikelidir. <gülüyor> Tehlikesi ne? ve aleyye fel فليتبدأ مقاده مينار Kim benim aleyhime yalan söylerse benim adıma yalan söylerse ateşten oturanı hazırlansın diyor aleyhisselatü vesselam. Böyle bir ihtimal söz konusudur zayıf hadislerde. Mevzu uydurma hadislerde ise bu ihtimal de yok. Kesin böyle bir şey söz konusudur. Onun için Yasin okunmaz. Ama az önce söylediğim gibi sahih hadislerde geldiği üzere la ilahe illallah telkin edilir. Ölmeden önce hemen ölüm anında yapılacak şey budur. Öldükten sonra da Yasin okunmaz. Öldükten sonra da Ölülerin arkasından ne ölüm anında, ne ölüm sonrasında ne de kabirde yasin okunmaz. Peki ne yapılır? Dua edilir. Dua edilir. Cenaze namazı bir kere duadan ibarettir biliyor musunuz? Evet namazdır, rukunları vardır ama geneli duayla alakalıdır cenaze namazının. Cenaze yapılacak şey hep duadır kardeşler kabirde de aynı şekilde. Kabristanlıkta da aynı şekilde. Bir insan kabristanlığa girdiği zaman Aleyhissalatu vesselam'ın yaptığı gibi Esselamu aleykum ehli diyar minel mu'minina vel muslimin. İnna inshallah bikum lahiqun. Seyerahamullah el mustakdimina minna vel minkum ve neselullah lana ve lekum el Bu çok anlamlı duaları yapar. Ey bu Kabir ehli olan kimseler, kabir ehlinin sakinleri, mümin olan kimseler sizlere selam olsun. Bizden önce gidenler ve kalan kalanlar Allah rahmet etsin. Bizim ve sizin için Allah'tan afiyet dileriz gibi bu manalarda bir dua etmiş oluyoruz. Kardeşlerim, bizim örneğimiz Ali İsraili ve selam ise ki şüphesiz o o öldük, birisi öldükten sonra ne yaptıysa onu yapmamız gerekiyor. En yakın arkadaşlarını kaybetmiş. Eşi Hatice radıyallahu anh'a çok sevdiği eşini kaybediyor. Bakın Müslümanlardan bahsediyoruz. Çocuklarını kaybediyor. Çocuklarını kaybediyor ve en değerli sevdiği insanları kaybediyor. Sahabelerini kaybediyor, yardımcılarını, dostlarını kaybediyor. Onların yanında Yasin okumuyor. Onların yanında İhlas da okumuyor. Fatiha'da okumuyor. Bakara'da okumuyor. Aleyhisselatü Vesselam bunları herkesten iyi biliyordu değil mi? herkesden daha fazla sağlam bir şekilde ezberi vardı. Oturur orada saatlerce Yasin okurdu. Efendime söyleyeyim. Kur'an'ı hatmederdi. Bunu yaptı mı Aleyhisselatü Vesselam? Yapmadı. E ne yaptı onlar için? Onlara dua etti. Hatta birinde kabrin başına oturuyor. Kıbleye doğru yüzünü dönüyor ve oradaki insanlara nasihat ediyor biliyor musunuz? Kabrin halinden, kabrin, kabrin azabından bahsediyor. Orada Kur'an okumuyor. Kabirlerde Kur'an okumak caiz değildir kardeşlerim. Her ne kadar birileri buna delil getirse de bu deliller sağlam kaynaklara, sağlam hadislere dayanmıyor kesinlikle. Ama bunun akabinde safa sağlam olan bir şey var. O da ve Vesselam'ın bize bıraktığı miras. Dua. Kabri, kabre girdiği zaman, kabristanlığa girdiği zaman yapacağı dua. Az önce söylediğimiz. Selam verip, selam verip dua etmek. Veya bir insan için geçmişinden, annesinden, babasından, akrabalarından birinin kabrinin başına gelip, kıbleye yönelir ve ona içinden geldiği gibi onun affedilmesi, bağışlanması kabrinin geniş olması için duaydı. İşte budur sünnet. Aleyhisselatu Vesselam böyle yapmıştır. Sahabeleri böyle yapmıştır. Abdullah İbni Ömer'in istinad edilen kendisinden sonra e, ölümünden sonra kabrinin yanında Kur'an okunmasını Söylemesi bu bir isnaddır. Doğru bir isnad değil. Bu ifadelerde de zayıflık var. Yani sahabe de kesinlikle kendisinden sonra e, kabrinin başında Kur'an okulmasını istememiştir. Böyle ki sahih olsa bile ve vesselam'dan gelen sahih rivayetlere aykırıdır. Bir kere sahih değil. Sahih olsa bile onun önüne yani sahabenin sözünün önüne, uygulamasının önüne kiminkini geçiririz? Elbette ki aleyhissalâtu vesselâmın uygulamasını geçiririz. Onun uygulamasında az önce söylediğim gibi en yakın dostlarını kaybettiği halde, Kur'an okumamıştır, Yasin okumamıştır. Ki, Yasun suresinin 70. ayet-i kerimeti لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَحِقَّ الْقَوْلَ عَلِ الْكَافِرِينَ Bu Kur'an diyor, diri olanları uyarman, o kefenlerin üzerine de azabın hak olması içindir. Bunlarla yani bu Kur'an'ın ayetleri ile diri olan kimseler uyarılır, ikaz edilir. Onlar İslam'a çağrılır. Cehennemden, cehennemle, ateşle Allah'ın azabı ve gazabıyla ile korkutulur. Kur'an bunun içindir. Artık ölen kimse için dua var. Üç kişinin amel defteri kapanmaz. Onlardan bir tanesi kendisine dua eden salih evlat diyor. Dua eden aleyhissalatü vesselam. Özellikle açıklık getirmiş oluyor. Kur'an okuyan değil. Dua eden. Ama bir insan, bir insan Kur'an okursa, yani ölenin evladı iyali, evladı geriye bıraktığı kimseler Kur'an okur. Ve ondan sonra da Geçmişine dua ederse bu makbuldür. Çünkü aleyhissalatü vesselam sahih bir hadiste. Bakın sevabını bağışlamaya kastetmiyorum. Sahih bir hadiste Kur'an'ı okuyun ve onunla Allah'tan isteyin. Öyle kavimler gelecek ki insanlardan isteyeceklerdir. diyor. Kur'an bir ibadettir. Yani Kur'an'ı okumak bir ibadettir. İnsan Kur'an'ı okur, elini açar. Ya Rabbi benim bu ibadetimle yani bu yaptığım salih amelle senden istiyorum. Ölen annemi, babamı, dedemi vesaire kim ise arkadaşımı, çocuğumu, çoluğumu bağışla diye Allah Allah'a dua eder. Sevabını bağışlıyorum demez çünkü Ali Serhatü'llah böyle bir şey yapmamış. Sahabeler yapmamışlar. Herkes kişinin evladı evladı kendi kazancındandır. Çünkü Ali Serhatü'llah kişinin en helal kazandığı şey Elinin emeliyle kazandığı şeydir ve evladı da kendi kazancındandır diyor. Bundan dolayı alimlerimiz bir insan öldükten sonra evladı salih amelleri yaptığı sürece onun anne babası ondan faydalanır diyor. Yani dirilere çok iş düşüyor biliyor musunuz? Diriler. Bizler. Şu anda Allah bize hayat vermiş ya. Çok hamd etmek gerekiyor ve yani bunun kıymetini bilmek gerekiyor. İslam'ı yaşamak Salih olmak, geçmişlere de dua etmek gerekir. Allah bize fırsat vermiş, imkan vermiş, değerlendirin diyor. Onun için aleyhissalatü vesselam kabirlere gidin, ölüme hatırlayın. Yani neticede siz oraya varacaksınız. Diyor. Evet, işin hakikati böyle. Allah-u Alem. Ümmü Selim'e radıyallahu anhadan gelen hadiste, Az önce söylediklerimizi hadisle delillendirelim inşallah. Bir hastanın yanında hazır bulunduğunuzda veya hatta ölmek üzere olan bir kimsenin yanında hazır olduğunuz zaman bulunduğunuz zaman hayır söyleyin. Çünkü melekler sizin söylediğiniz şeylere amin derler. Evet bu hadis. Sahih bir hadis. Müslüm hadisi. Ölmek üzere olan kimseye kardeşlerim bazen La İlahe illallah diye bir hatırlatma yapıldığı gibi bazen de La İlahe illallah de denilir. Buradan müellif, La İlahe illallah diye söylemenin e, hatalı olduğunu ama bizatihi ölmek üzere olana La İlahe illallah de şeklinde davranmak gerektiğini söylüyorlar. Söylüyor müellifimiz. Ancak bu Allah alem kişinin durumuna göre. Bazen bir insana La İlahe illallah de, La İlahe illallah de diye defalarca tekrarlarsan ters tepebilir. Ölüm sekaratından dolayı söylemiyorum diye bir ifade kullanır. Bu da doğru olmaz. Ölmek üzere olan kimseye latif yani yumuşak nazik davranmak gerekiyor. Bazen hatırlatmak La ilahe illallah özellikle de yeri ve zamanı geldiğinde tam kıvamı yakalandığında La ilahe illallah de. Kardeşim la ilahe illallah diye babacığım şeklinde söylemek gerekiyor. Çünkü Ali Sırat ve hadisi öyle geliyor. Ensar'dan bir bir adamı Ali Sırat ve ziyaret ediyor. Diyor ki ey dayı la ilahe illallah de diyor. Adam da dayı mı amca mı diyor? Ali Sırat ve dayı diyor. Ondan sonra adam diyor ki ben la ilahe illallah dersem bu bana yani bir hayrı dokunur mu? Evet diyor. Yani orada özellikle ona La İlahe İllallah'ı kendisi tarafından söyletiyor. Böyle söyler, diyor. Allah Azze ve Celle son halimizde gönülden rahat bir şekilde, bilinçli bir şekilde La İlahe İllallah'ı diyerek Rabbimize kavuşmayı nasip etsin. İkinci alacağımız ders geçen haftanın konusundan kafir bir kimsenin vefatı esnasında ama müslüman olması umulan kafir bir kimsenin vefatı esnasında yanında bulunmak da bir beyis yok, bir sakınca yok yani. Çünkü müslüman bütün insanların hayrını ister. Bütün insanların İslam'a girmesini ister. Çünkü İslam bütün insanlığa gelmiştir. Bütün insanlığa gelmiştir. Özellikle eee Müslüman olması umudu edilen ya şu adamdaki şu sıfatlar var ya tam Müslümanların Müslümanda bulunması gereken sıfatlar bir de Müslüman olsa iman etse gibi değerlendirilen böyle yaklaşılan kimselerin ölümü esnasında yanında bulunmak Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Talib'e yaptığı gibi Aleyhisselatü Vesselam'a ve İslam'a o kadar çok yardım ediyor ki onun için yanında La ilahe illallah de amcacım sana bununla şefaatçilik edeyim diye. Onun için böyle söylüyordu. Onun için yalvarıyordu aleyhissalatü vesselam. Belki bir ümit iman edecekti ama iman etmedi. Bu da Allah Azze ve Celle'nin yüce hikmeti gereğiydi. Bununla birçok şeylerin birçok şeyleri bize anlatıyor Allah Azze ve Celle'de. İşaret ediyor. En önemlilerinden bir tanesi İnnallaha yehdimen yeşâ. Muhakkak Allah dilediğine hidayet eder. Yani hidayetin hidayetin sadece onun elinde olduğuna biz ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Bunu böyle anlıyoruz bu olaydan. Herkese yine bir Yahudi çocuk Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetini yaparmış. Buhari'de anlatılıyor. Bir gün hastalanıyor Aleyhisselatü Vesselam ziyaretine gidiyor. Ve ona diyor ki yani bakıyor çocuk ölmek üzere Müslüman ol diyor. Çocuk şöyle babasının gözüne bakıyor. <gülüyor> Yahudi bir çocuk. Babası da Yahudi demek ki. <gülüyor> çocuk babasının gözüne bakınca babası diyor ki Ebul Kasım'a itaat et. Ebul Kasım'a itaat et. Yani Muhammed'in söylediğini söyle. Muhammed'in dediğini yerine getir deyince çocuk Müslüman oluyor. Ondan sonra ve Vesselam çıkıyor ve diyor ki bu çocuğu Ateşten azat eden Allah'a hamdolsunuz. Allahu akbar. Yahu bir Yahudi çocuk. Yahudi'lik dini üzere ölmek üzere. Bakın son anda Aleyhisselatü Vesselam'ın ona Allah İlahe İllallah dedirtmesiyle iman ederek gidiyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam onun kurtulduğunu söylüyor ateşte. Ve bir başka ziyade de bir başka hadiste Ahmet Mevli Hanbel'in rivayet ettiği bir hadiste. Diyor ki arkadaşınızın cenaze namazını kılın diyor. Son anda söylenen bir kelime La İlahe İllallah. Onun için çok yüce bir kelime bu. Bunun manasını çok iyi anlayıp ona göre yaşamak gerekiyor. Son anda bu Yahudi çocuk, Yahudi genç. Bunu söyleyip iman üzere gidiyor. Burada da yine tekfircilere bir reddiye söz konusu. Yahudi ya adam Yahudi. İslam'a iman etmeyenlerden birisi. Ama son anda iman ediyor işte. Ne oldu? Müslüman olarak gitti. Hiçbirimizin garantisi yok. Hiçbirimizin ölünceye kadar ne hali üzere öleceğimizi bilmiyoruz. Ama umut ediyoruz Rabbimizden. İnşallah İslam üzere ölürüz diyor. Kafirler için de aynı şekilde. Kafirler de ölünceye kadar kafir olacak. Kafir olarak ölecek diye kimse iddia edemez. Bu kesinlik hiç kimsenin elinde değil, sadece Allah Azze ve Celle'nin elinde. Son anda belki iman edecek, aynen bu çocuğun olduğu gibi. Ve İslam'a belki de faydası dokunacak. Bunlar çok önemli şey. Buraları çok iyi kavramak, anlamak gerekiyor. Üçüncüsü, elde edeceğimiz derslerden üçüncüsü kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'ye rağmen birilerine dostluk beslemek yoktur. İnadın, inatçı olmanın eseri etkisi mahrum olmaktır ve önem vermeksizin, dikkat etmeksizin masiyetleri biriktirip toplamanın neticesi de pişmanlık ve hüsrandır. Yani hale almadan masiyet istiyorsa bir insan, bununla yani bu masiyetleri biriktirip yığıyorsa, bunun sonu da pişmanlık ve hüsran. Kalp, onun canlılığını, hayatını böyle ifsad edecek hastalıkları böyle kendisinde barındırırsa, kalbe böyle hastalıklar isabet eder, kalbin hareketini yani düzgün bir şekilde çalışmasını, Manevi rahatsızlıklardan bahsediyorum. Ve salim yapısını, fıtratını yani, İslam'a olan bağlılığıdır bu. Hakka olan açılışıdır. Bunu eğer hastalıklarla kalp bozarsa, ifsad ederse ve bu hastalıkları da ihmal ederse, tedavi etmezse, bu ayıp ve kusurları tedavi etmezse, Böylece bırakırsa o hastalıklar kişinin kalbinde yayılır ve bedeninin büyük bir kısmını kaplar. Ve neticede de bu hastalıklar, bu kalbi hastalıklar kişinin ölüm anında bu boğazı gır gır ettiği zaman bir hadiste öyle gelir. Boğaz gır gır ettiğinde tövbe kesilmiştir der hadiste. İki yerde tövbe kesiliyor. Boğaz gır gır yani ölüm gargarası gar içindeyken bir de güneş batıdan doğmaya başladığı zaman işte böyle boğaz gır, gır etmez nesnesinde ölüm esnasında kişi bu hastalıkların bu hastalıkların ne kadar tehlikeli olduğunu hisseder. Bunlar anlar ama daha önceden tedavi etmediği için iş işten geçer. La ilahe illallah'ı birileri hatırlatsa da söylemekten mahrum olur. Allahu ekber. Allah'ım bizi bundan koru. Kardeşlerim kimin hayatı la ilahe illallah tazim için ise, ona göre yaşamak üzere ise, la ilahe illallah'ı tazim ederek, yücelterek yaşıyor ise, o Allah'ın izniyle söyleyecektir o. Hayatı bunun üzerine geçmişse, la ilahe illallah'ın gereklerini yapmış, bozan şeyleri de terk etmişse, Allah ona yardım edecektir. Allah iman edenlere yardım edecektir. İnşallah bunu ümit ediyoruz. Aynı zamanda ne yapıyoruz? Korkuyoruz. Çünkü müminin hali böyledir. Ümitle korku arasındadır. Alimler öyle tarif ediyorlar. Ümit, kuşun bir kanadı, korku da diğer kanadı. Eğer biri ağır basarsa, fazla çırparsa, kuş dengesiz olur, ne yapar? Yere düşer, uçamaz. Herkese diğeri çalışmazsa, taraflardan, kanatlardan biri çalışmazsa yine aynı şekilde yere çakılır. İkisi de aynı oranda kanat çıkması gerekiyor ki kuş uçabilsin. Ümit ve korku, mümündeki ümit ve korku kuşun iki kanadına benziyor. İşte bu da dengeyi gösteriyor. Bu vasat yolu gösteriyor. Allah bizlere bunu nasip etsin gerçek manada. Evet eğer La İlahe İllallah'ın gereği yapılmazsa örfler, adetler, gelenekler, ataların dini, dünya, dünyanın zevk ve sefası ağır basarsa bunlar tazim edilirse, bunlar ön plana geçirilirse bu durumda da ne olacaktır? Son anda La İlahe illallahı söylemekten kişi mahrum olacaktır. Ebu Talib'in mahrum olduğu gibi. Ebu Talip evet İslam'a yardım etti. Ama asabiyet, kavmine olan bağlılık, kavmine olan bağlılık, asabiyet ve atalarının dinine olan bağlılık, örf, geleneklere olan bağlılığı İslam'ı kabul etmekten onu mahrum etti ve cehennemlik oldu. Ebu Talip cehennemlik. Geçen hafta söylediğim gibi. Bir hadiste ne diyordu hatırlayalım. Sığ bir ateşin içerisinde ayağının altından ateş girecek kaynayacak. Ayağının altından e, ateş e, kendisine isabet edecek ve beyni, dimağı kaynayacaktır diyor. Subhanallah. En hafif ateş görenlerden, azap görenlerden biri bu. Cehennem böyle dehşet. Ya Rabbi bizi konu oradan. İşte bunun için diyor ki Aleyhissalatü Vesselam Ebu Hureyre'den dua ettiği sahih hadiste ekstra men şehadet la ilahe illallah la ilahe illallah söylemeyi bu şehadeti çoğaltın bunu çokça yapın sizinle kendisi arasına bir şey girmeden önce yani la ilahe illallahı söyleyemezden önce bunu çoğaltın Sö söyleyin ki bu son anda da yani ölüm anında da söyleyebilirsiniz manasına geliyor velakkinü mevtakum ve ölmek üzere olanlarınıza da telkin edin diyor. Kardeşlerim, nice kıssalar anlatılır. Gerçek yaşanmış olan kıssalar. Bir tane genç arabayla giderken vefat eder. Vefat esnasında da yani hatta vefat etmeden hemen önce ölüm anında yanında bulunanlar onun bir şeyler mırıldandığını duyallar. Ama iyice kulak verince mırıldandığı şey müzik şeytanın mizmarı olan şeyler. La ilahe illallah değil. Allah kelamı değil. Subhanallah. Bu ölümün gelmesi gence, çoluğa, çocuğa ihtiyar Herkes için. Gençlikte harcanan harcanan vakitler o kadar kıymetli ki Aleyhisselatü Vesselam o yüzden çok büyük bir hadiste, vaatte bulunmuş. Allah Azze ve Celle yarın onu kendisi gölgesiyle gölgelendirecektir diyor. Gençliğini iman üzere geçirmiş bir kimse, İslam üzere yaşamış bir kimse. Nice gençler öldükten sonra, vefat ettikten sonra yaşamlarının kötülüğünden dolayı arkalarında çok şirkin şeyler bırakıyorlar. Bunların burada hepsini saymaya gerek yok. Birçok bir, bir kıssalar duymuşsunuz. allah Teala çoluğumuza, çocuğumuza, gençlerimize İslam ahlakı, İslam şuuru bilinci versin. Tevhid dinini yaşatsın bizler inşallah. Evet. allah Teala işte bu Ebu Talib'in ölümü neticesinde de la tehdi ben Ahbette valakinin Allah ehti yaşa sen sevdiğine hidayet edemezsin yalnız Allah Allah dilediğine hidayet eder ve hu alemi bil muhtedin ve o hidayete gelenleri Hidayet bulmuş kimseleri en iyi bilendir diyor iyi bakın aleyhisatu vesselam'ın annesinden bahsedecek olursak onun annesi cahiliyede ölüyor ve aleyhissalatu vesselam Rabbisinden Allah azze ve celle'den onun bağışlanması için ona istiğfar etmek için izin istiyor, izin vermiyor Allah azze ve Bu hadis bu sunda sahih. Annesine istiğfar için izin istiyor, izin vermiyor Allah azze ve celle. Ama kabrini ziyaret için izin istiyor, kabrini ziyaret ediliyor. Ziyarete izin veriliyor. Neden? Sebebi ne? Ölümü hatırlamak için. Bir hadiste kendisi açıkça diyor ki daha doğrusu Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam yani Peygamberimiz annesinin kabrini ziyaret etti. Ağladı ve ağlattı diyor. Allah, Ağladı ve etrafındaki insanları da ağlattı diyor. Ben diyor Rabbimden ona istiğfar etmek için izin istedim. Bana izin vermedi. Diyor. Onun kabrini ziyaret etmek istedim, bana izin verdi diyor. Kabirleri ziyaret edin ve ölümü hatırlayın diyor. Aleyhisselatü vesselam, subhanallah. Anneler, babalar. Nice anneler ve babalar, gayrimüslim olarak vefat ediyor. Nice müslümanların anneleri ve babaları. Bu çok acı bir durum biliyor musun? Aleyhisselatü vesselam o acı yaşayanlardan birisi. Bak Allah izin vermiyor kendisine ya. Annesine istiğfar için izin vermiyor. Vallahi büyük bir nimet üzereyiz. Annelerimiz, babalarımız bir de namaz kılıyor salih kimselerden ise bir de bize dua ediyorlarsa vallahi büyük bir nimet üzereyiz. allah Teala bundan mahrum etmesin. Anne ve babanın duası çok makbul. Ama annesi ve babası İslam'dan mahrum olan nice kardeşlerimiz var. Avrupa'dan geldiler. Onları dinledik biliyorsunuz. Ve nicelerinin hikayelerini dinliyoruz. Onlar annesinin babasının İslam olmadığı için, annesi babası Müslüman olmadığı için, yarın öldüğünde ona nasıl dua edeceğim, dua edemem diye üzüntüden bir hal olan insanlar var. Ya Hasan-ı Elbastriye'nin sözünü hatırlayın. Bir insanın diyor yakınlarından, kayınlarından, İslam'a girmesinden onun için daha çok ne mutlu eder diyor. Bundan daha çok sevindirici ne olabilir diyor. Ama böyle değilse yakınları, hanımının taraftarları, kendi taraftarları İslam üzere yaşamıyorsa, isyan üzere yaşıyorsa, gayri İslam'ı yaşıyorsa, bu insanı üzmez mi? Derinden yaratamaz mı? La ilahe illallah, subhanallah. Allah'ın bize ve akrabalarımıza hidayet et ya Rabbi. Babası için de geliyor biliyor musunuz? Aleyhisselatu ve selam bir adamın birisi geliyor, sahibi hadiste. Diyor ki benim babam nerededir? Diyor. Ey Allah'ın Resulü. Aleyhisselatü Selam senin baban ateştedir diyor. Adam gidiyor. Bir başka rivayette adamın yüzü değişiyor yani. Üzülüyor çünkü. Ya babası ya. Bir insanın anası babası ondan olmuş. Onun iyiliğini istemez mi insan? Sonra Aleyhisselatü Selam adamı çağırttırıyor. Senin de benim de babam ateştedir diyor. Allahu akbar. Senin de benim de babam ateştedir diyor. Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. sahih Müslüm'de ve diğer hadis kitaplarında kayıtlı. O yalan söylemez. O doğru sözlüdür ve doğru sözlülüğü tasdik edilendir. Kimse bunun aksini iddia edemez. Onun söylediğinin aksini iddia edemez hiç kimse. Birileri Aleyhisselatü Vesselam'ın anasını ve babasını cennetlik yapamaz. Kendisi çünkü ateştedir diyor ve vesselam ne diyor? Anam için izin istedim, istiğfar edeyim de izin verilmedi diyor. Ya bizim analarımız, babalarımız, akrabalarımız nerede? Nerede gayri İslam'a göre yaşayan akrabalar? Allah onlara hidayet etsin. Bizleri de hidayete vesile kılsın. Bizler vesile olalım. Bizleri de nasip alalım ondan. Eyvallah. Vallahi benim yeğenlerimden biri var. Gördüğüm zaman eriyorum ben böyle. Göresim gelmiyor. Ama gördüğüm zaman da eriyorum, bitiyorum yani. Nasıl böyle bir şey olabilir diyor. İnsan dayanamıyor. Demiyor mu aleyhissalatü vesselam ateşten kurtaran Allah'a hamd olsun diyor. İnsan bilerek ateşin içerisine girer mi ya? Bilerek girebilir mi? Eline ateşi tutabilir mi, yakabilir mi? Mümkün değil. Nallahi nayyihinaj. Evet, dördüncüsü kardeşlerim. Faziletli olan eş, değerli olan eş, öldükten sonra da bakidir. Öldükten sonra da onun fazileti daha doğrusu baki kalacaktır. Kocası, yani karısı ölen kimse, eşinin bu güzelliklerini, faziletlerini daima hatırlayacaktır. Onunla geçirdiği güzel günleri hatırlayacaktır. Tıpkı Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. M.S. hayatını, kalbini, aklını dolduran bu faziletli eşi Hatice'yi ölümüyle kaybetmişti. Hatice radıyallahu anh öldüğü zaman bu faziletli eşini kaybetti. En büyük destekçisi, yardımcısını kaybetmişti. Her şeyiyle, eşi olmasa hasabiyle, her şeysiyle ve zengin olması hasabıyla de parasıyla, fuluyla aleyhissalatü vesselama son derece destekte bulunuyor. Onun için çok değerli bir insandı. Hatice radıyallahu anha. Bir hadiste, sahih bir hadis. Hira'da iken aleyhissalatü vesselam Cibril geliyor. Ve diyor ki Cibril, Ey Allah'ın Resulü, şu elinde kapla sana doğru gelen içerisinde ya bir azık yahut içecek bir şey veya yiyecek bir şey bulunduran Hatice'dir. Ona Rabbisinin selamını ve benim selamını söyledi. Cibril selam söylüyor. Hem de Allah Azze ve Celle'den selam söylüyor. Bu kadını bu hale, bu hale getiren Allah Azze ve Celle bu Fazileti veren Allahu Teala. Rabbisinden selam alan bir kimse. Ve daha bitmiyor. Onu diyor, onu, onu, gürültünün patırtının olmadığı, hiçbir yorgunluğun olmadığı, cennette altından bir evle müjdeleniyor. Allahu Ekber. Hatice radıyallahu anh, daha İslam'ın ilk yıllarında cennetle müjdeleniyor biliyor musunuz? Onun için aleyhissalatü vesselam sahif bir hadiste. Eftalül nisa ahlül cenneh. Cennet ehlinin en faziletli kadınları diyor. Hatice binti Hüveylid. Aleyhissalatü vesselamın eşi. Fatıma binti Muhammed. Aleyhissalatü vesselamın kızı. Meryem binti İmran. Meryem Aleyhisselam, Kur'an'da zikri geçen ve Asiye binti Müzahim, Firavun'un karısı. Bunlar dört faziletli kadın. En değerli kadınlardan birisi, birileri. Yine bir hadiste, erkeklerden kamil olan, yani tam olgunluğa erişip, bütün faziletleri kendisinde barındıran çok kimseler vardı. Ama kadınlardan, kadınlardan azdır diyor ve kadınlardan daha doğrusu Asiye ile Hatice'dir diyor. Kemale ermiş kadınlar Asiye ve Hatice radıyallahu anha. Ayşe radıyallahu anha ile de ilgili bu hadisin devamında Ayşe'nin diğer kadınlara olan üstünlüğü serit yemeğinin yani bu sulu et yemeğinin, haşlama yemeğinin, Allah halem bu kastediliyor, diğer yemeklere üstünlüğü gibidir diyor. Evet. Hz. Peygamber'in hatırladığı gibi, vefakarlık yaptığı gibi hem hayatında hem de ölümünden sonra böyle değerli insanlara kişinin eşi de olsa Annesi de olsa, babası da olsa, arkadaşı da olsa faziletleri, üstünlükleri, güzellikleri unutulmaz. Tıpkı Siraat-ı Vesselam'ın yaptığı gibi öldükten sonra o kimselerin dostlarına da ikram edin. Buradan alınması gereken ders budur. Beşincisi ve sonuncusudur değerli kardeşlerim. Kötü arkadaşlık ve kötü dostların tehlikesi. Buraya özellikle gençler dikkat etsin. Kötü arkadaşlık, kötü arkadaş edinmenin hatası, kötü arkadaşlığın neticesi, kişinin hayatında hatta ölümünde de onu bırakmayacak. Kötü arkadaşın etkisi, onun bıraktığı izler, Kişinin hayatına da, yaşamına da etki eder. Sırayet eder. Ölümüne de. Son anına da Allah korusun. Ebu Talib'i hatırlıyoruz hemen. Konumuz oydu yani. Ebu Cehil. Ebu Cehil ve Abdullah İbni Ebi Umeyye. Kafirlerden, müşriklerden iki önemli adam bunlar. Ebu Talib'in ölüm esnasında. Ebu Talib'in yakınları. Yani arkadaşları öbü talibin yanında bulunuyorlar ve ona atalarından, atalarının dininden, Abdülmuttalib'in dininden dönüyor musun diye sürekli asabiyet fikrini, asabiyet fikrini, kibri, müstekbirliği, büyüklenmeyi tahrik ediyor. Kavmine olan bağlılığı, atalarına olan bağlılığı, cahiliyeyi onun için tahrik ediyorlar. O da ölmek üzereyken bu tahrike, bu kalayana ve tabiri caizse bu gaza geliyor ve la ilahe illallah diyemeden giriyor. Kötü arkadaş işte. Kötü arkadaş. Hayatında insanı bitirdiği gibi ölümünde de bitiriyor. Çok önemli dersler var. Ama bunun tersi iyi bir arkadaş olursa o ona hayrı öğretecektir. Güzeli öğretecektir. iyi öğütleyecektir. La ilâhe illallah telkin edecektir. Kimi arkadaş edindiğimizde iyi bakmamız gerekiyor. Dostumuzun kim olduğuna iyi bakmamız gerekiyor. Ve Furkan Suresi çok açık bu hususta. Bakın ayet kerimeye. Yemme ya'zuz-zâlimu alâ yedeyhi ve yekûlu ya leytenittahazzemaar rasulü sebîlâ. O gün zalim şöyle elini ısırır. Elini ağzına alır ve der ki keşke peygamberle beraber bir dost edinseydim. Ya veyleta leyteni lem yetteğiz filanen. Ya veyleta leytenim lem yetteğiz filanen halila. Keşke falancayı dost edinmeseydim. Dedi. Allahu akber. Yani beni bu helaka sürükleyen kimseyi keşke dost edinmeseydim. Ama o zaman iş işten geçecek. Lâkad edallani zikir hidayet, Kur'an bana geldikten sonra beni saptırdı. Zikirden saptırdı. Ve şeytan lil insâni hazûlâ. Ve şeytan insanı böyle terk edicidir. Şeytan insana küfür et, inkar et, zulmet, haksızlık et, dairede ondan sonra geriye çekilir diyor ayet-i kerimelerin genel manası. Şöyle geriden bakar. Ve ben senden vereyim de ben alemlerin Rabbinden korkuyorum der. Şeytanın sözleri bunlar. Sübhanallah. Bunları yaptırdı, yaptığı zaman bir insan zulmü, haksızlığı, küfrü, inkarı yaptığı zaman şeytana uymuş oluyor. E şeytan insanı yüzüstü bırakmıyor. Allahu akbar. Kötü arkadaş böyle işte. Kötü arkadaş şeytanın oyuncağı olmaktır. Bakın hadisler, birkaç tane hadis var. İnşallah bitiriyorum. Çok net Buhari'de gelen bir hadiste, salih arkadaşın misali ile kötü arkadaşın misali şöyledir. Salih bir kimse, salih bir dost, misk taşıyan kimse gibidir. Misk ise biliyorsunuz çok değerli, çok etkileyici bir kokudur. Şu anda o misk kokusu, gerçek misk kokusu yok piyasada bildiğim kadarıyla. Kötü arkadaşın misali de demirci körüğü gibidir. Demirci, hani ateşe, ateşi böyle e, alemlendirmek için bir körük kullanır ya, demir, o, oh, öyledir diyor. Misk sahibi kimse sen mahrum olmazsın. Ya onun miskinden satın alırsın ondan, o kokudan, güzel kokudan satın alırsın, yahut da satın almasan bile yani onun kokusunu hissedersin diyor. O güzel arkadaşın kokusunu hissedersin. Ama demirci körüğüne gelince bu senin ya evini yakar, ya elbiseni yakar yahut ondan kötü bir koku alırsın diyor. Allahu akbar. İşte kötü arkadaşın misali bu. Bir başka hadiste bunlar sahih hadisler. Kötü arkadaşın misali koku satan bir kimseye benzer. Sen onun kokusundan bir şey satın almasan bile, yani ondaki özellikleri almasan bile, o güzel hasletleri edinmesen bile, vallahu alem, bu kastediliyor, sana onun kokusu yedir. Sana, sana onun kokusu sirayet eder. Yani eninde sonunda sen onun güzelliklerinden elde edersin, en azından kokusundan elde edersin. Mesela İbn Mace'de rivayet ettiği bir başka hadis. Salih kimsenin misali misk taşıyıcı kimse gibidir. Bu güzel misk kokusunu taşıyacak taşıyan kimse gibidir. Sana ondan bir şey isabet etmese de onun kokusu isabet eder. Kötü kimsenin misali ise körük gibidir. Yani körükleyicinin demir körüğü, körükleyicinin elindeki körük gibidir. Sana ondan o siyahlık isabet etmese bile, yani demircinin elindeki o körüğün siyahı, karası senin yüzüne çalınmasa bile onun dumanından etkilenirsin diyor. Elinde sonunda etkilenirsin, sana isabet eder diyor. Onun bir izi ve etkisi olur kötü arkadaşım. Herkes daha iyi Onun için aleyhissalatü vesselam, kişi arkadaşının dini üzeredir. Kime arkadaş edindiğine iyi baksın kendisine hayrı öğretiyor, şerden, münkerden sakındırıyorsa, bu arkadaş güzel bir arkadaştır. Çocuklarınıza, özellikle il dışına giden çocuklara bunu tavsiye etmek gerekiyor. Namazlı, abdestli, dinini bilen, diyanetini bilen, haramdan sakınan çocuklarla bir tane olsun, bir tane daha olsun, bununla arkadaşlık etsin. Gerçek arkadaş budur. Dünyalık menfaatler üzere kurulan, kurulan arkadaşlıkların sonu hüsrandır. Ve ondan kişiye, çocuğa, arkadaşa bir şey bulaşacak. Aleyhissalatü Vesselam böyle söyledi. Ya Rabbi bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu ıslah eyle. Bizlere güzel, dinini, imanını bilen, takvalı, salih, muttaki, muhsin arkadaşlar nasip eyle. Ya Rabbi bizleri bağışla. Rabbena atina Dünya hasaneten ve fil ahirete hasaneten ve kına azaben Ey Rabbimiz bize dünyada da ahirette de güzellik ver. Rabbena la tüzü kulübena ba'da izi hedeytena ve heblena mülledünke rahmet. Ey Rabbimiz bize hidayet ettikten sonra kalplerimizi saptırma. Rabbimiz bizleri bağışla. Bizimle beraber zulüm altında olan, Suriye'deki, Irak'taki, Filistin'deki, Mısır, Libya, Afganistan, Pakistan, Çeçenistan, Türkiye ve dünyanın dört bir yerinde zulüm altında olan kardeşlerimizin sıkıntılarını gider. Onlara zulmeden, işkence eden, zalim kimselere fırsat verme onları kahri perişan eyle. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed, subhanikallâhim ve bihamdik, eşhedün la ilaha illa en testafiriku ve tuğbu